22 yaşında evlenen Nahide hanım şimdi 36 yaşında 3 çocuk annesi bir ev hanımıdır. Kocası hali vakti yerinde evinde barkında bir adammış. Nahide hanımın evliliği ve aile hayatı düzenli her evde olabilecek ufak tefek sorunlar dışında bir sıkıntısı yokmuş. Fakat Nahide hanım halinden hayatın sıkıcılığından her zaman şikayet eder. Sürekli aynı hayat, değişen bir şey yok. Gençliğim böyle geçip gitti. Bu yaşıma geldim, yaşamdan lezzet alamadım, hala da alamıyorum diye söylenirmiş. Evliliğinin ve aile hayatının monoton olduğunu, her gün aynı şeyleri yapmaktan bıktığını dile getirir dururmuş. Kocası Nahide Hanım'ın beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapar, ne isterse alır, neyi değiştirmek isterse. Hemen kabul edermiş. Buna rağmen Nahide Hanım mutlu olamaz, farklı beklentilerini ve isteklerini dile getirirmiş. Hayatının başka türlü olmasını ister fakat nasıl bir hayat istediğini o da tam olarak kestiremezmiş. Bu kısır döngü içinde konuşmaları çoğunlukla olumsuzluk ve memnuniyetsizlik içerirmiş. Evet bakalım bugün uzmanımız... İnsanın anlam arayışına dair bizlere neler söyleyecek? Adım adım insan başlıyor. Herkese selamlar, muhabbetler, iyi bayramlar dileyerek bir adım adım insanla bizler geldik. Ve bugün bayram tadında, böyle bayram şekeri formatında adım adım insanla size bir tatlı ikram etmiş olalım. Hayatın anlamını arayanlar, o insanın anlam arayışı doğumundan ölümüne kadar süren o süreçte Devam ediyor. Kimisi buluyor, kimisi hala arıyor, kimisi bulamıyor. İşte bütün bunlara dair çok güzel bir program sizleri bekliyor. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bizlere adım adım insan Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz diyorum. Ve bugün bize eşlik edecek konuğumuzu hemen takdim ediyorum. Sevgili Esra Ceylan. Hoş geldin Esra. İyi bayramlar. Hoş bulduk. Herkesin bayramını, senin de bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, güzel bir gün olacak inşallah. İnşallah. Yani zor şartlar altında evet. bayramı geçiriyoruz ama umarım bu bayramdan sonra bu zor şartların da bittiği dünya adına hepimizin daha güzel bayramlara kavuşmak ümidiyle diyelim. Gönüllerimize bayram gelsin inşallah baştan sonra. Evet, çok baktığımızda ağrım. çok böyle bayram havasını hissedemiyoruz diye düşünen olacak ekran başında izleyenlerimiz. Çünkü günlerdir tam kapanma durumunda evlerdeyiz ve belki artık hat hani safada bütün bunalımlarınız, sinirleriniz, tahammülleriniz, sabrınız. Bizler adım adım insanda böyle terapi tadında dokunuşlar yapacağız. Çok da güzel şeyler söyleyeceğiz bugüne dair. Biraz salgının o ağırlığını da alsın inşallah bugüne programın i̇nşallah. tatlılığı diye. Peki programın başında tabii her adım adım insanda olduğu gibi bir öyküyle başladık. Öyküyle gideceğiz ama ben insanın anlam arayışından bahsederken hayatı anlamlı yapan, anlamlı bir hayat tanımı. Bunu merak ediyor izleyenler. Yani mesela Esra hayatın anlamlı mı senin için <gülüyor> gibi bir soru sorsan böyle. Evet. Şöyle Tuğba aslında bazen anlam arayışındayken ki bu bizim ölene kadar her zaman sorgulayacağımız. Ee, zihnimizi her zaman kurcalayan bir şey. Ee, şöyle yapabiliyoruz. Acaba e, anlamı ben kariyerimde mi bulacağım e, ya da rahat bir konforlu bir hayatta mı bulacağım çocuklarımda mı bulacağım gibi başka nesnelere yükleyebiliyoruz. Evet. Ama burada kaçırdığımız şey şu. Sahip olduğumuz şeylerden Bağımsız olarak insanın kendisinin yüklediği anlam yani insandır aslında hayatına anlamı sunan. Bu açıdan düşününce hayatımı ben anlamlı buluyorum sanırım. Yani şu an en azından hayatına <gülüyor> anlam yükleyen birisi. Çok güzel bir şey yani anlamı yükleyen evet. insandır. Kesinlikle. O zaman şu handikaptan çıkmalı mıyız özellikle pandemi sürecinde? Hayat bazı şartlar ve imkanlar sunarak benim hayatımı anlamlı hale getirsin. Hmm. Yani dış etkenlerden bahsediyorsun Tuğba sen. Dış etkenler bizim hayatımıza anlamlı yapmaz. Dış etkenler sadece bizim anlamlı olan hayatımıza, hayatımızda kullandığımız araçlardır. Amaç olamazlar. Hı hı. Dolayısıyla nesneyi doğru seçmemiz lazım. Onlar sadece bizim kullandığımız araçlar. Eğer bende bir meslek varsa, yani sahip olduğum bir yaşam standardı varsa, yeteneklerim varsa bunları benim yaşam amacıma göre kullandığım zaman hayatım anlamlı oluyor. Yoksa bunlara sahip olmak beni anlamlı kılmıyor. Şöyle bir bakalım sen de lütfen bir sürü örnek göreceksin ki hepimiz aslında buna şahidiz. Evet. Çok büyük konfor içerisindedir. Pandemide de öyle mesela. Çok rahat bir yaşam standardı vardır. Ama bir başka insanın penceresi yoktur evinde belki o da evinde durmak zorunda mesela şu kapanma sürecinde. E, fakat burada oh ne güzel ne kadar rahat gerçekten böyle değil. Danışanlarımızdan gördüğümüz şey yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor Tuğba. Neye sahip olduğunla ilişkili değil mutluluk ve huzur. Ona ne anlam verdiğinle ilişkili. Dolayısıyla e, bir kuru ekmekle bir insanın karnı çok rahat doyar. Yeter ki o kuru ekmeğin arkasına bir anlam koysun. Ama önüne sınırsız şey sunulsun. O sınırsız şeyden hiç lezzet alamayan, hayatının aynı Nahide Hanım gibi monotonluğundan şikayet eden, ya işte kahve makineminin filtresi kırıldı diye günlerce budur budur söylenen, ya görümcan bana şurada şunu söylemişti diye aslında bütüne bakınca ufak tefek şeyleri kafasına takan, hayattan lezzet alamayan insanlar da var. O zaman sürekli söylenen Hı. insanların hayatının, Anlamı sorgulanabilir değil mi? Kesinlikle. Anlamlı bir hayat yaşayan insanlar şikayetleri ve so, e, böyle söylenmeleri daha az belki ya da hiç yok. Öyle evet. görüyorum ben de etrafımda çünkü. Evet. Yani şikayet varsa şunu söyleyebiliriz Tuğba. Ee, bir tekrar bir anlam açısından bir durum, durum güncellemesi yapmamız gerekiyor. Şu zaten mümkün değil aslında bunu açıdan rahatlayalım. Ya o zaman benim hiçbir anlam arayışım yok ben hep söyleniyorum diye düşünüyor olabilir şu an izleyenlerimiz. Tabii ki yani olumsuzluğu tabii ki göreceğiz. Bu bizim fıtratımızda var. Olması da gereken bir şey. Bu bizim hayatta kalmamız için gerekli fıtri bir özellik. Ama her an her dakika algıda seçicilikle. Durumuzun tutmak mesele. Eğer evet. tutuyorsak sürekli. Kesinlikle tam olarak. Tam olarak bu. Her an her dakika ben seçici algımla o olumsuzluğu görüyorsam ve bunu dile getiriyorsam burada durmam gerekiyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Ee, bir amacım var. Ben bir koşu yarışındayım ve bir birinci olmayı hedefliyorum. O sırada terlemişim. Ay ben çok terledim der miyim Koşu yarışmayı bırakıp mesela ya da ayağıma taş takıldı der miyim? Bunlar ufak tefek şeyler oluyor. Tabii ki yani bunları da dile getireceğiz ama her an her dakika bir insan şikayet halindeyse, söylenme halindeyse hayatını tekrar bir durup güncellemesi, ben niçin yaşıyorum? Bu dünyaya gelmemde bir neden var? Ya da şu an yaşadığım, yaptığım işi nasıl daha anlamlı hale getirebilirim diye bir sorgulamasında fayda var. Diğer şeyler nasıl geliyor biliyor musun bana Tuba? Hani böyle bir sürü e, psikoloji okumaları yapıyoruz, e, programlar izliyoruz, kendimizi gerçekten bu konuda bilgi açısından donatmaya çalışıyoruz ama bazen şunu hissediyorum, ne kadar doğru bilmiyorum sen ne dersin ama sanki asıl böyle e, yarayı, iltihabı çıkartmadan Bakış açımızı değiştirmeden hayat bakış açımızı e, sanki üstünü böyle o yara bandıyla kapatmaya çalışıyormuşuz gibi. E, o yüzden FİKS bizim diyeceğim. aldığımız soru nedir? E, nasıl davranmalıyım? Evet. Ben mesela bu soru çok klasik bir soru ama bu soruyu ben şahsen fikrim olarak söylüyorum. Hiç sevmediğim sorulardan birisidir. Çünkü yani e, tam olarak yara sorusu bu. Hı hı hı. Evet. Biz davranışı söylediği anı zaman anı kurtarıyoruz. Çünkü içini anlama, anlama. Şimdi insanın anlam arayışı derken o zaman biraz... Daha derine gireceğiz tamam çok felsefi konuya gireceğiz ama somutlaştırarak bir insanın evde şu pandemi sürecinde hayatını anlamlı kılan dinamikler biraz biz işaret edelim. Tamam anlam derde bir anlam yüklüyoruz yaşadığımız sorunlara anlam yüklüyoruz çocuklarımız bizim için bir anlam ifade ediyor. Anlama göre de onunla yaşadığımız imtihan bizde bir iz bırakıyor duygusu da ona göre yaşadığımız duygular da yüklediğimiz anlamlara göre şekilleniyor Kesinlikle. sonuçta. olaylar rahatsızlıklarımız da bu anlamda. Evet. Geliyor ya da gidiyor. Kesinlikle. Piramitler. olay Yaşadığımız olaylar değil. Yaşadığımız olaylara verdiğimiz anlamlar ve bakış açımızdır aslında bizim mutlu ya da mutsuz. Bu bizim klasik sözümüzdür. Yani Bütün psikologlar Tüm bunu söyler. piramit dedi bu. Şu var yani e, bunu söyledin ya. Bu o zaman normalde hayatından lezzet alamayan insanlar da hayatındaki e, nesnelere, maddelere, kişilere değil de Acaba ben bu hayatı nasıl yaşıyorum diye bakarsa mı sanki anlamı bulacak? Kesinlikle dışarıdaki e, nesnelerden çok özneye hı. kendine dön ve e, şu an içinde bulunduğun durum değiştiremeyeceğin bir durumsa pandemi gibi hı hı. birincisi kabul edeceğiz Tuğba. Kabul çok önemli. Kendi hatalarımı, kendi karanlık yanlarımı da kabul edeceğim. Kendi aydınlık yanlarımı da kabul edeceğim. Dünyanın da aynı şekilde karanlık ve aydınlık yanlarını kabul edeceğim. Kabul ettikten sonra içinde bulunduğum durumda değiştirebileceğim şeyler var mı? Bunlara bakacağım. Bu sırada değiştirebileceğim şeyleri anlık mutluluklar, haz ve... Tatmin amaçlı yapmayacağım. Daha uzun vadeli yani anlam arayışından kastımız budur aslında. Ya bugünü de kurtarayım düşüncesi işte o yara bandı sorusunu getiriyor karşımıza. Evet. Bunun yerine kişi şunu dese mesela evet şu anda zor bir süreçten geçiyorum. Buna pandemiyi ekleyebiliriz ya da nice dertler var, nice olaylar yaşıyoruz hepimiz. O içinde bulunduğum durumda şöyle bir durup ben buna bir adım arkadan bakmak diyorum. Ya da şöyle diyebiliriz büyük pencereden bakmak. Ya da e, nasıl diyebiliriz 10 yıl sonraki Esra Tuğba gözüyle bakmak diyebiliriz. Şöyle bir dur bu bakış açısıyla bir bak bakalım bu olayı nasıl daha içinde bulunduğum durumu değiştirebiliyorsan nasıl anlamlı bir şekilde değiştirebilirsin? Nasıl kendi bakış açınla donatabilirsin? Yani yaşayacağımız şey aynı olsa evet. dahi şimdi iki e, olayı iki kişi düşünün bunu hepimiz etrafımızda görüyoruzdur eminim. Ee, aynı olayı yaşamıştır Tuğba. İnanılmaz zor bir durumdur. Gerçekten şöyle bakınca dersin ki yani hani hakikaten nasıl kaldırıyor? Ama bir kişi depresyonlara girmiştir, ee, o işin içerisinden çıkamamıştır, desteğe ihtiyacı vardır ama bir diğer kişi bu olumsuz olaydan ilham alır ve der ki mesela örnek vermek Hı. gerekirse bu içinde bulunduğum durumdan çıkacağım ve diğer insanlara ilham olacağım. Mesela bu bir yaşam amacı olarak bir insan için yeterlidir. Bir başka kişi der ki ya çocuğumla çocuğumla ilgilenirken çok zorlanıyorum. Uyumuyor, çok mızmızlanıyor, kolik bir bebeğim var vesaire. Ondan sonra ama elimden geldiğince bir amacım var. Onun bu 0-6 yaş dönemini çok daha kaliteli geçirmesi için onun bu bilinçaltına bunu anlamı işin içerisine kattığı zaman mızır damlalar biter. Ya da birilerine dokunmak Tuba biz. Birilerine dokunmak derken virgül koyarak şu örneği vereyim buradan gidelim. Tabii. bunlar da geliyor. Biz daha önce konuştuk adım adım insanda ama hanımefendilerden bizim sosyal medya hesaplarımıza gelen bazı sorular var. Hep çocuk bazlı konuşuyorsunuz. İki insan var aynı olayı yaşıyor. Evet. Diyelim ki iki tane kadın. İkisinde çocuğu olmuyor. Yıllarca olmamış. Birisi kendisini kapatıyor. Çocukla hiçbir ortama girmiyor. Diğeri... Şefkat evlerinden çıkmıyor. Evet. Şimdi ikisinin de anlamını bakıyoruz. Kadar i̇kisinin de anlamı evet. var ama bak. E diğer kendini kahredenin de bir anlamı var. O anlama dair acı çekiyor zaten. Bu dinamik örneklerden gidelim işte değil mi? Yani evliliğinde problem var mesela. Şimdi biz psikoterapide ne diyoruz? Aslında yaşadığımız sıkıntılar bizim içinde bulunduğumuz bir döngüde tıkandığımızı gösterir. Evet. Biz o döngüyü aşamazsak her seferinde o konunun üstü kapansa bile bir başka konuda biz aynı... S sıkıntıyı tekrar döngümüz gereği yaşarız. Şimdi bir sıkıntı varsa ben bir ara bunu söylüyordum mesela arkadaşlarıma ya da danışanlarıma bir sıkıntı varsa müjde. Hı. Demek ki bir alarm var ortada. Demek ki değiştirmen gereken bir şey var. Hemen bu olaya bir de bu açıdan bak bir anlam katışın içerisine döngümü kıracağım de döngümü kırdığım zaman benden sonraki nesillere farklı bir e, şey bırakacağım. Genetik e, yatkınlık bırakacağım de. Yani anlatabilir mi? Dolayısıyla aynı evlilik iki tane farklı kötü evlilik olsun bir tanesi bu benim kaderim. ben, ben zaten şekilde, mutlu değilim. Ben hiç. zaten mutlu değilim. Zaten yani böyle geldik böyle gideriz. Çocuklar için katlanıyorum vesaire cümleleri. Ama bir diğeri diyor ki bir dakika benim buradan bir ders almam lazım. Hı hı. Ve kendilik yolculuğumda kendimi geliştirmem için, tekamül yolculuğumda bir adım daha ileri gitmem için demek ki bu benimle alakalı bir konu. Demek ki kendimde durmam gereken şeyler var. Ya sınırımı çizemedim ya benim hassas olduğum bir konu var aşamadım. Belki yanlış bir kognesiyonum var. Ya da var. kocası zalimse bir zalimle yaşamanın püf noktası için kendisini geliştirecek. Gibi. Yani, yani, eşmeyecek evet. şeyler var. Karşıdan da sorun olabilir. Çok fazla her seçenek şey. var. Yani evet. karşıdaki kişiye sınır koyamamış olabilir. Hmm. Karşıdaki kişi mesela sor, hmm. sorunluysa. Pek çok konuda her türlü bize dokunur aslında Tuğba. Olaydan çok o, o, orada çıkarttığımız anlam. Hislerimiz, bakış açımız, alışımız. E, Alt yazı olarak özetle, evet. hani ez cümle hayatımı yorumlarken kullandığım cümleler aslında bırakan izler. Dinamiklere girelim mi madem? Yani hayatımızı anlamlı kılan bir insanın anlam arayışında bu hayatı anlamlı kılan dinamikler neler? Bazı şeyler var, bunları diri tutan. İşte şu an ekran başındaki izleyenler nereden başlayacağız? Evet. Acaba hangi eksikliklerimiz vardı hayatımızın anlamına henüz? Tutturamadık mı, bulamadık mı diye düşünenler için bence çok güzel. Çünkü bir nokta hayatın morası. anlamı dediğimiz zaman çok soyut bir şeyden Tabii. bahsediyoruz. E çok genel bir bağ. kavram. E çok genel bir kavram. Burada şunu da söylemek lazım. Hepimiz için hayatın anlamı farklıdır. Hatta hepimiz için değil. Her an dahi bizim e, yaşam amacımız değişebilir. Ama yeter ki bir yaşam amacımız olsun. O zaman o küçük takıldığımız detaylar bizim için ya da bu monotonluklar, rutin olaylar hmm. ya da ufak tefek sıkıntılar gerçekten aşılabilir şeyler haline gelir. Acıya katlanmayı öğreniriz. Acıya katlanmaktan kastım sabretmek bir yük gibi üstümüze almak değil. Acının gerçekliğini kabul edip buna dayanabilme gücümüzün olması ve bunun bir aracı olduğunu görebilmemiz. Çünkü uzun vadede büyük çerçevede bakınca o acılar aslında sadece birer aracı, birer basamak. Her an her dakika değişiyor. Bundan dolayı acaba ay, o zaman ben çok baş yaşıyorum yani hani hayatımın amacını da bulamadım diye bir kaygıya girmeyelim. Çünkü bu ölene kadar hepimizde her an her dakika aslında sorguladığımız bir şey. Güncellememiz de gerekir. İçinde bulunduğumuz duruma güncellememiz gerekir. Bir de ben şunu tavsiye ediyorum Tuğba özellikle gençlere meslek seçiminde ve eş seçiminde özellikle meslek seçiminde... Hı hı. E Hani şimdi ben mesela şu an yaşadığım standartları değiştiremem. Artık bir mesleğim var, oturmuş bir yaşam formum var. Buna hayatımın anlamını ekleyip buna yor diyorum. Ama meslek seçen gençlere şunu söylüyorum. Lütfen iki şeye bakın. Birincisi bu dünyaya bir neden için yaratıldınız, bir sebeple yaratıldınız ve geldiniz. Bunun ne olduğunu bir uzun vadede, ölümü de ve ölüm ötesini de işin içerisine katarak bir düşünün. Muhakkak sizin bu dünyaya gelişinizde bir neden var. İnsanlara muhakkak dokunacağınız eşsiz bir özelliğiniz var. O kendini keşif. Keşif dönemi. Birincisi niçin geldiğini keşfet. İkincisi bunu lütfen bizler de yapalım. Yaşımız kaç olursa olsun. Güncelleme ile yordayacağız dedik Meslek ya. sahibi olsak bile. Destek sahibi tabii ki. Yani hemen o zaman işte bu rutin hayattan sıkılan mesela bakıyoruz. Ee, hakim olmuş, doktor olmuş ama... Mesleğimi elime aldım diyor tabiri caizse yaşayan bir ölü olmuş evet. emeklilik kıvamına gelmiş. Ama nice emeklilik döneminde insanlar var. Asıl üretme dönemleri hayatında bir anlam var. İşte o zaman o kadar verimli oluyorlar ki. Ya bir hazineye dönüşmüşler öyle kaynak ki. Kesinlikle. O güne kadar yatırımı yapmış. Yapmış kaynağı ondan açmış. Ondan sonrasında asıl ama bir başka insan hayatını anlamlandıramamış bir başka diğer insan. Ne yapıyor? Söyleniyor ve emeklilik dönemindeki emeklilik dönemine atıl bir şekilde kenara çekiliyor. Bunu işte çok genç yaşlarda dahi yapanlar var. Sigortalı bir iş bulup evleneyim bir de çocuğum olsun deyip tamam, yapanlar. Hayat var. bu zannediyor. Onun için bir güncelleyelim bu iki şeyi. Bir, ben niçin yaşıyorum? Bu dünyaya gelmemde bir neden var. Bana düşen bir şey var. Bütüne hizmet ediyorum. Bu bütünün parçası olarak ne yapabilirim? Bu bir gülücük dahi olabilir Tuğba. İki, ben bu dünyaya geldim ve benim eşsiz bir yeteneğim, özelliğim var. Bende bir nimet var. En az bir tane. Ama herkeste bir tane var. Şimdi burada kritik nokta şu. Bu ikisini birleştirdiğim zaman, işte o zaman ne oluyor biliyor musun Tuba? Acılar katlanılır, kapanmalar sabredilebilir, başına gelen her türlü şeyde bu da geçer yahu denilip... Hatta bilakis o acılardan motive olunabilir. Çünkü yaşama anlandıran kişinin motivasyon enerjisi vardır. Eylem halindedir, hareket halindedir. Esra bayramı anlamlı kılan da biziz. Şimdi biz baktığımızda bu bayram gününde e, bayrama nasıl anlam yüklüyorsak bizim için bayram kavramı neyse duygularımız, ve hayatımızın şekli de evde böyle devam edecek. Bundan önceki bayramlarımız daha şen şakrak, daha sosyal, daha fiziksel temasımızın olduğu el öpmeler, sarılmalar, ev oturmaları, tatlılar yenmesi, memleket ziyaretleri değil mi? Böyle baktığımızda bayramı bu şekilde bir anlam yüklemiştik kültürel olarak. Yıllarca böyle geldi. Şimdi son iki yıldır bizim bayrama yüklediğimiz anlamı revize etmemiz gerekiyor. Neden anlam yükleyen insan ya hani? Hı hı. Şimdi pandemide biz nasıl anlam yüklemeliyiz ki daha az sıkıntı yaşayalım? Yine evde terlikle işte pijamalarla oturup yüklersek anlamı. Pandemideyiz, tam kapanmadayız. Bayram mı olur dersek hı hı. E, nasıl bir anlamlı bayram yaşayacağız? Bayrama nasıl bir anlam katmış olacağız? Bu da neler söyler? Aslında. E, riski fırsata çevirmek diyoruz ya tam zamanı. E, madem ya, sosyal ilişkilerimizle zaten bir şeyleri yaşamamız çok kolaydır. Şu an zor olan zaten. Bunu fırsata çevirebiliriz Tuğba. Nasıl yapabiliriz? E, çocuklarımızın ya da kendimizin en sevdiği yemeği o gün kendimize ve çocuklarımıza Yapabiliriz. Bugün yapın o zaman Bugün akşam. Bugün yapın. Bugün bayram günü. Bugün en güzel yemekler yapabildiğiniz çerçevede. Evi süsleyebiliriz. En güzel kıyafetlerimizi giyebiliriz. Başka neler olabilir? Mesela müzik, estetik, sanat. Bu tarz şeyler kullanılabilir yine Tuğba, gün içerisinde yapılacak. Zaten teknolojinin nimetleri ortada. Bayramlaşmalara, devam, bayramlaşmalara devam edeceğiz tabii ki ve bunu zevkle artık görüntülü görüşmelerle çok uzaktaki insanlarla bile ki zaten pandemi sürecinde bir yıl sonra alıştık artık. Onun için ilk bayram kadar belki bu bayramda da zorlanmamış olabiliriz bunu da düşünmek lazım bilmiyorum şu an izleyenlerimizin durumunu ama e, biz mesela kendi aile e, geleneğimizde şöyle bir şey yapıyoruz dedelerimizin vefatı. E, nenelerimizin vefatı olsun ya da özel böyle kandil bayram gecelerinde ki büyük bir e, aslında kalabalık bir aileyiz aslında sekiz kardeş annemler ama Zoom toplantıları Zoom görüşmeleri yapılıyor ilahiler söyleniyor bunu biz yaşıyor, yapıyoruz Tuğba gerçekten e, ilahiler söyleniyor herkes işte bir hal hatır soruyor çok ilginçtir aslında hepimiz başka şehirlerdeyiz. Dağılmış bir aile. Çünkü çocukların hepsi okumuş. Bir kısmı yurt dışında. Ee, ama eskisinden daha fazla görüştük biz pandemide. Hmm. Riski fırsata çevirmek budur. Torunlarımız, çocuklarımız o kardeş çocukları, kardeş torunlarını mesela daha iyi tanımaya başladılar. Evet. Mesela bu bir örnek şu an aklıma gelen evet. yani. Bir de şunu unutmamak lazım. Ee, bizim pozitif psikolojide şöyle oluyor Tuğba. Şuradan başlayayım istersen. Psikoloji denilince hep biz... Anormali, arızalı olanları konuşuyoruz ya. <gülüyor> yani e, O aslında abnormal psikoloji. Abnormal, yani. Evet. <gülüyor> Ama normalde insan davranışlarını inceleyen bilim dalı bilim olarak de. biliniyor. Dolayısıyla yani biz hep olumsuzu konuşup olumluyu bulmaya yönel, yöneldiğimiz için bilim dalımız gereği. Bazen şu şeyleri kaçırabiliyoruz. Aslında bizim çok güçlü olan, erdemli olan yanlarımız var. Buna biz pozitif psikoloji diyoruz. Pozitif psikolojide çok önemli değerlerimiz var. Birisi sabır. Bu bize çok zor durumlarda kurtaran, yaşamımızın devamını sağlayan şey sabır nedir? Küçük anlık beklentiler yerine sabredip bekleyip büyük olana talip olmaktır. Yani şöyle düşünelim şu an sabrediyoruz ama ilk buluştuğumuz bayramı düşünemiyorum ben şu an ailesinden iki bayramdır uzak olan birisi olarak. Ay duygulandım böyle gençim <gülüyor> yandı. Dolayısıyla buradan onların ellerini öpüyorum yani... Onu, o çok büyük bir keyif olacak ve işte nimeti belki şükrünü o zaman eda edeceğiz. Işığın değerini biz ne zaman karanlıkta anlıyorsak şu anda da belki bazı şeylerin içerisinde karanlığın içerisindeyiz ama e, bu bizim bir şeyleri fark etmemize neden oldu. Kesinlikle. Şu an şimdi ekran başında evinde yalnız olanlar var. Evet. Bilmiyorum niye duygulandım ben böyle. E, şimdi şu, şu bir gerçek yaşlılarımız var evde yalnızlar şu an. Evet. Tabii tam kapanma olduğu için. Bayramdan çok oyuncu başladığı için bu tam kapanma e, şehir dışına gidemediler. E, aynı belki şehirde de gidemediler ve sen de onlardan <gülüyor> evet. birisin. Haliyle burada bir, e, bir şey kaldı içeride. Ya, yani acıyor bir yanımız. Evet. Kalbimizde bir yarayla bayramı yapıyoruz ama yine de onu telafi edeceğimiz anı düşünebilmek, bu ana sabredebilmek evet. ve belki hani, e, hediyelerle, Evet. Bir mektup yazmakla. Ama ne kadar değil hoş değil bir jest olun. Yani farklı. bunlar buradaki duyguları paylaşmak Hediye. bence çok güzel olabilir. E, tabii büyükleriyle aynı evde yaşayanlar çok şanslı. Bu arada onun kıymeti ne kadar önemliymiş değil mi? Evet. Yani geniş ailede olabilmek evet. böyle zamanlarda birbirine yine sosyal evet. destek evet. Evet. çok önemli. Evet. Sosyal ilişkiler şükür dedin ya evet. dinamiklerden girmiş olduk. Evet. E, Şükrü e, eda ederken e, sosyal bağları hala devam edenler farklı. Ama gerçekten o fiziksel temasdan uzak kalarak sosyal bağları sürdürenler var. Başka şükür dışında neler var? Pozitif psikolojide bizi ayakta tutan ve özellikle şu pandemi sürecinde bizi daha böyle az zorlayacak. Evet. Değil mi? Onlar sermaye aynı zamanda evet. bizim için. Evet. Yani sabır ve şükür aslında bu işin en temel basamağı. Bunun dışında birazcık kabullenme de giriyor işin içerisinde Tuğba. Yani bizim kabul sürecine geçmemiz. İkincisi olumsuz konuşmama, şikayet etmeme. Hmm. Bunu çok önemsiyorum Tuğba. Aslında bu şükürün de bir alt dalı olabilir. Aynı Şükreden anlamda. kişi olumsuz konuşmaz kişi zaten. Yani şöyle, biz Şükrü şöyle algılıyoruz ya. Ay elhamdülillah evim var, arabam var, sağlığım yerinde. Çok güzel, bu farkındalık çok güzel hmm. ama... Gerçek şükür içinde bulunduğun andan, sana verilen nimetten, sahip olduğun şeyden lezzet almak demektir. Çok şükür evim var deyip sen o evde huzursuz ve mutsuzsan sana o evi veren, verenin bakış açısıyla bu, bu gerçekten tam bir şükür değil. Üç basamağı var şükrün. Birincisi bilişsel. Fark etmek, evet benim e, evim var, sağlığım yani var. Yani edinimlerini ve içinde bulunduğu şartları Durumu fark etmek. Fark etmek İkincisi? ve fark ederken bunu sana veren vereni de fark etmek, arkadakini. Yani bu teşekkür etmek, şükran duygusu. Sana birisi iyilik yaptığında bundan mutlu olup o mesela Defayı şeyi… Vefayı da barındırıyor aynen, bu aynı zamanda. Aynen, aynen. tam tersi yani. İkincisi… Duygusal şükür. O sırada gerçekten lezzet almak Tuğba. Şükür budur. Ben danışanlarıma da bunu söylüyorum. Evine giren güneş ışığı şükür sebebidir. O sırada coşkuyla fark ettin mi? Coştun mu? İşte bu şükür sebebidir. Şu anda evlerimizdeyiz ama iyi ki hastanede değiliz. Şu an nice gerçekten zor şartlar altında olan gerçekten insanlar var Rutinden sıkılıyor ya Nahide Hanım. Evet biraz öykümüze de girelim. 2 dakikamız sıkılıyor. kalmış. Ona da gireceğiz. Onu biraz sona bırakıyorum ben ama hı hı. bu gerçekten şükrediyoruz. Nasılsın? Allah çok şükür. Bu değil aslında diyoruz. Bakın bunun altında bir anlam var. Şükür etmenin anlamını konuşmuş oluyoruz ki hayata anlam katabilmek anlam için. Anlam katmak için şükre ihtiyacımız var. Ben e, özellikle terapilerimin sonlarında artıklerim şükür zamanı, şükür defteri ya da şükür zamanı ödevleri veririm. Bunu... Şu, bugün bu bayram günü fırsata çevirelim. İnanın şu egzersizi düzenli yaptık mı bayrama bayram ola. Yani düzenli bir şekilde bir sürü çalışma var Tuğba. Burada çok fazla çalışma okudum ama böyle çok akademik şeylere girmek istemiyorum. Ee, okuduğum çalışmaların hepsinde şükür zamanı, şükür defteri tutan, şükran duygusuyla bir başkasına teşekkür eden insanlara dair onlarca çalışma var ve onlarca faydası var. Kardiyolojik kardiyovasküler hastalıklar nöromüsküler hastalıklar, stresle başa, başa çıkabilme, uzun ömürlülük, umut seviyelerinin artmaları, şükreden insanların sosyal ilişkilerinin daha iyi olmaları ki sosyal kaygı ilişkiler zaten evet. bizim evet. yine şeylerimizden bir tanesi. Kaygı yani bozukluğunun olmadığını. Kaygı gerçekten. bozuklukların yani her türlü depresif özelliğin azaldığı. Şöyle yapılıyor mesela bir çalışmada yüksek sayıda bir katılımcıyla yapılıyor bu çalışma. Deniyor ki bir hafta boyunca memnun ol senin şükrettiğin beş olayı yaz. Çok zorlandığın beş olayı yaz ve çok önemsediğim beş olaydı sanırım bir de kontrol grup. Ee çalışma sonunda bu egzersizi düzenli yapanların, beş tane pozitif şey bulanların yaşam memnuniyetlerinin arttığı, hayata daha pozitif baktıkları görülmüş. Fark ediyor, sahip Fark olduğu Fark Unutuyoruz sanırım Terapide yaptığımız mi? şey, lütfen şu an elinizdeki ilk defteri, güzel bir defter şey yapabilirsiniz, internetten, kargodan sipariş verebilirsiniz ya da elinizdeki herhangi bir boş bir kağıda, bugünden itibaren şükür defteri tutun. Şükür zamanları yapabilirsiniz. Özellikle gece yatmadan önce. Çünkü o. çok fazla şükredeceğimiz şey var. Çünkü neden? Geceye yatmadan önce kaygılar, geçmişe dair takıntılı düşünceler, her istenmeyen şey, düşünceler basıyor ya. Her şey bir dakika, Siz bir şöyle bir çekilin şükkıyı, pıt pıt yapın onları. Aynen. O şükür defterine odaklanın. Gece çok uyumadan önceki tavsiye. o e, tam böyle hani e, teta alfa beta dalgalarımız, tam böyle hipnoterapik olduğumuz an. Özellikle biz deriz ki o dönem o anda e, dua edebilirsiniz. Lütfen işte namazınızı mesela e, ibadetlerinizi o sırada yapın çok güzel olur. Evet. Ne yapar? Mesela ders çalışan çocuklara diyoruz işte son okumalarına uyumadan önce yap ki gece boyunca onunla zaten meşgul olacak beynin. O an böyle bir nevi bilinçaltına doğrudan gidilebilecek andır. Böyle bir imkanımız var. O anda neler düşündüğünüzü lütfen dikkat edin. Mümkünse ekranlardan uzak durup, söylenmeden uzak durup şükran zamanla yapın. Yazabiliyorsanız yapın. İlk başlarda çok kolay oluyor Tuğba. Üç şey yazıyorsun tamam mı? Evim, ailem, çocuğum. İşte sağlık, işte falan filan. Mesleğim, Mesleğim kariyerim falan. Bir müddet sonra 2-3 gün geçiyor zorlamaya başlıyorsun. Diyorum ki işte tam olarak ben bunu istiyorum danışanıma. Artık birazcık psikohiyen, psiko eğitim. Durduk yere hiç kimse mutlu olmaz. Mutlu olmaz sevgili izleyenler. Bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Bakış açımızı değiştirmemiz ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun içinde beynimizin şöyle bir özelliği var. Belki çokça artık duyuyorlardır ama tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Nöroplastiste özelliği. Plastik kelimesinden geliyor. Nöral plastiklik. <gülüyor> Nöral ağlarla biz bir şeyi ne kadar çok yaparsak o konuda o kadar deneyimliyoruz ve bizim her an saniyede bile 1 milyon deniliyor nöral ağımız oluşuyormuştu baş. Şu anda bile şu bizi dinlediğiniz saniyede bile 1 milyon nöral ağ e, yaratıldı oluşturuldu. Bu gitar çalma örneği olabilir, araba kullanmak olabilir. İlk başta acemisin yapamıyorsun işte ya e, debriyaj mı gaz mı işte falan ya da gitar çalarken ya da bağlama çaldığınızı düşünün dın dın dın dın, dın. notalar karışıyor. Bazen. Evet ama bir müddet sonra otomatiğe biliyorsun. Dile öğrenmek, yemek yapmak, o zaman hayata anlam katmak için bizim seçim yapıp bir şeye talip olabilmemiz. Evet, talip geçmemiz. olmak çok önemli. Bir harekete şey. geçme. Harekete yani. geçmemiz. Önce bakış açımızı evet. bir kere bir güncelleyeceğiz, Hı -hı. anlam katacağız. İkincisi de bu şükür egzersizini buradan şunun için söyledim Tuğba. Biz bu egzersizi yaptıkça ve olumsuz konuşmayı hayatımızdan azalttıkça Çıkarttık. çıkarttıkça nöral ağlarımız emin olun buna ben şahidim. Çok fazla gözlemledim danışanlarımdan da kendim de yapmaya çalışıyorum. Yapamadığım zamanlar da oluyor ama bir de sonra hakikaten ağzından olumsuz cümle farkında olmadan otomatik mi? reflekslerin düzelmeye başlıyor. Şundan bahsetmiyoruz. Polyanlıcılık her an her dakika ay, hayat çok güzel. Hayat çok acı ve zor. Zaten bunun için yaşamı anlamlandırmamız lazım. Ama of hava çok sıcak. X partisi Y partisine şunu yaptı. Aman Allah'ım bu pandemi bitmeyecek. Anlatabildim mi? İş hayatımdan sıkılıyorum. Nahide Hanım gibi bıdır, bıdır bıdır bıdır. Her şey işte görümcem şunu söyledi. Komşu geçen gün kaş gözü yaptı. Eşim benimle az ilgileniyor. Bir saniye bir dur ya. Evet bunlar hayatımızda bize bir şey katmıyor ama çözüme götürdüğü düşünülüyor. Yani yardımcılıkları olarak algılıyor belki bunu yapanlar. O zaman e, bu insanlar aslında sahip olduğu noktada şükür etmeyi unutuyor. Bize şikayet şükür unutturuyor. evet. Dolayısıyla hayatın anlam yükleme modumuzu geriletiyor. Hepimiz bir anlam. Şikayet varsa anlam evet. açısından bir boşluk var. Boşluk var. Varoluşsal boşluk var. Varoluşsal boşluk çok önemli. Şükürle bu varoluşsal boşluğu doldurup. Evet. Peki hayata anlam katmak, anlam katan insanların hayatları hep böyle lezzet alınan, hep böyle hani şöyle vardır ya insanlar Hayatı ne kadar anlamlı. İşte bir yakını ölüyor, böyle bakıyor işte bir iflas ediyor. Hayırlısı falan hani <gülüyor> normal mi acaba yani bir kriz anı yaşıyorsunuz bir evet. sıkıntınız var eşinizle bir kavga yaşıyorsunuz ve yüzünüzde gülücükler gayet rahat hayatım anlamlı benim zaten biz bundan bahsetmiyoruz bu polyandacılık olayı bir şey, kenara koyalım. Bilakis biz bunun tersini söyleriz ha, Şimdi, duyguna dokunveriz değil insanlar da gözyaşı döküyor hayatı anlamlı yaşayanlar gözyaşı döküyor tramba yaşıyor Gülür. mutsuzluk yaşıyor. Evet. Ama neyi farklı diğerlerinden? Nahide Hanım'dan nesi farklı onların peki? Bu sorudan sonra ben Nahide Hanım değerlendirmeye geçelim diyorum Esra. Yani Nahide Hanım içinde bulundu. Bir kere Nahide Hanım'ın hayat standartları çok güzel. Hı hı. Yani her insan gibi evinde bir pişmiş aşı var. Evet eşiyle problemleri zaman zaman var ama aslında çok büyük problemler yok. Her evlilikte olan sıradan aslında belki problemler. Birazcık Nahide Hanım'ın artık şikayeti bırakıp Elinde var olan şeylere odaklanması, bunların şükrünü eda etmesi lazım. Olumsuzu bıdı bıdı söylenmeyi bırakması lazım. Bunun dışında Nahide Hanım'ın bir amaca ihtiyacı var Tuğba. Bir amaç lazım. Çok yoğun bir konfor içerisindeyse insan bir müddet sonra hakikaten bu bizde olsa bizim başımıza da gelir. Söylenmeler, şikayetler başlıyor. Hayır her şey zıttıyla kaimdir. Zorluklar ve acılar hayatımızda olacak ki biz güzel olanın değerini bilelim. Onun için lütfen sevgili anne babalar çocuklarınızın her şeyi önlerine sunmayın. Fark edeceksiniz onlarca oyuncak alırsın çocuk oynamaz. Ama oyuncak yoktur iki tane kağıdı kalemi birleştirir taşı toprağı birleştirir çocuk oyuncak elde eder. Herkes bunu önceden de söylemiştim. Hikayesini yazmalı. Herkes kendi hikayesinin başrolünde. Hı hı. Bırakalım kendi başrolümüzde bir şeylerle uğraşalım, evet. çaba gösterelim. Nahide Hanım beklentilerini ve isteklerini dile getiriyor ve onu gerçekleştiren bir kocamız var. Evet. Sorun belki de anlamsızlaştıran hayatı bu nokta. Belki beyefendinin de bir durması. Ne istiyorsun? Neyi neden değiştirmek istiyorum? Bunları bir düşünmesi, kendi araştırması, evet, evet. kendi adım atması, sorumluluk hayatında ben bunu yaptım ama ya ben bunu istemiyormuşum. E bunu hiç yapmıyor muyuz? Evet. İnsanlar yıllarca çalışıyor bir meslek ediniyor. Ya bu meslek bana göre değilmiş diyor. Bırakıyor, yeniden başka bir şey yöneliyor. Sıfırdan başka bir hayata başlayabiliyor. Bravo yani. yani bu çok bir şey değil mi? Hı hı. Ya Burada anlam arayışında olan insanın, ee, risk aldığını da görüyoruz, Kesinlikle. riskler alıyor, Kesinlikle. korkmuyor. Ama az önce bu Nahide Hanım'a girmeden önce söylediğimiz olay vardı ya, üzülüyorlar, yıpranıyorlar. Hmm. Hayatı anlamlı kılan insan sıkıntılardan etkilenmiyor değil. Fakat şunu biliyor, ben bunlara etkilenmek zorundayım zaten, hmm. olmalı diyor diğerinden ayrı. O Öbürü anlamadım. diyor ki, niye oldu bu, niye diye sorguluyor. Hmm. Diğeri var bunun bir hikmeti, bekleyip görelim diyor belki. Bulamasa biliyor onun için. Farkı bu. Anlamlı olan ve anlamsız olan hayata baktığımızda Birazcık böyle. Birazcık yetişkin olmamız lazım evet. artık. Evet. Yetişkinlerin yaşla ilişkisi yok. Yetişkin olmak demek duygularının sorumluluğunu alman. Ee, hep birilerinin seni idare etmesini bek. Yani şikayet etmek aslında çocukluk, çocuk yanımızın belki de bir şeyidir. Hani o çocukken tutturmuşuzdur ya. Hmm. İşte o yanımız harekette. Artık ergenlikten ve çocukluktan çıkalım. Yetişkin olalım, sorumluluk alalım. Bu... E, Şeyin de Nahide Hanım'ın eşinin de birazcık böyle rollerde karışma var sanki. Böyle hani sanki bir baba çocuğuna bir ahtapot yapıyor evet, yapıyormuş gibi. Evet ebeveyn, ebeveyn çocuk ilişkisi var karı koca evet, arasında. Sanki değil mi? Onun için yetişkin olmak cesaret ister. Önce niyet edelim ama ardından harekete geçip yetişkin olmaya niyet edelim. Yetişkin olmak demek acıdan kaçmak değil acılara bir anlamla beraber... Sabredip katlanmak ve o yolda e, tekamül yolculuğunda ilerlemek demek hı hı. bunun için acılar var ve İki var. Evet. Peki hani şükrü konuştuk, e, sabrı konuştuk. Kanaati de konuşsak mı son e, olarak böyle 10 dakika kadar süren var. Kanaat önemli bir de beklentilerimiz. Evet. Anlam arayışında aslında biz beklentilere de çok takılıyoruz ve e, bunun hani ne düzeyde ve nasıl tutmalıyız aslında. Hiç sıfır beklentisiz bir hayat mı anlamlı kılacak hayatı? Kesinlikle. Şöyle artık içinde bulunduğumuz modern şehir yaşamı e, bu... Teknoloji çağında artık şöyle bir noktaya gelmişiz Tuğba. E, hep bir başkasıyla kendimizi kıyaslayıp buna göre e, mutluluğu anlamaya çalışıyoruz. Ve bize içinde bulunduğumuz düzen diyor ki bu materyalist sistem haz mutluluk demek haz demektir diyor. Şimdi bu ikisini birleştirince bizler ne yapıyoruz? A, görüyor musun? E, şunun şunlara şu şu kişi şu pozisyonda, şu kadar başarılı. Ama ben böyle değilim. Benim hayatım çok anlamsız mu yani hayatın anlamı sadece o pozisyona sahip elde eden kişiler için mi var? Bunu zaten bilemeyiz. O kişi ne kadar anlamlı yaşıyor, onu da bilemeyiz. O ayrı mesele de. Birbirimizi kıyaslayarak mutluluk beklentisini, bu şekilde mutluluk beklentisini ya da anlam beklentisi anlamlandırmanın bir anlamı yok. rekabet var artık sanki hayatımızda. Bunun yerine antik Yunan felsefesi Stoizm diye bir felsefe de diyor ki aslında diyor insan diyor yaratılış gereği her şeye adapte olabilir. Pandemiye yani bu çok uç bir örnek olacak belki ama yani bir trafik kazasında kolunu bacağını kaybetmeye her şeye aslında uyum sağlar insan. Ama diyor bir başka insanla bu şehir hayatının bu modern hayatın getirisiyle beraber bir başkasıyla kendisine kıyaslamaya başladığın zaman mutsuzluk girer. Uyum sağlayamıyor çünkü da var bende, bende neden yok. yok. O zaman kanaat burada devreye giriyor. İşte kanaat tam olarak insanı zaten kanaat bir danışanım şöyle söylemişti. Mutluluğun sırrı kanaatmiş demişti. Hmm. Çok etkilemişti beni. Ama onu kanaati keşfetmiş gibi bunu söylüyor. Evet, değil mi? Yani çok acı çeken, evliliğinde sıkıntıları olan, kayınvalidesiyle çok sıkıntıları olan birisiydi. Hepimiz yani sıradan her aslında İnsan e, insanın yaşayabileceği şeyleri yaşayan birisiydi. Sonrasında e, bir başka başkalarıyla eşini Kayınvalidesi ilişkisini, mesleki pozisyonunu, giydiği kıyafeti, sosyal medyadaki bulunduğu şeye kadar, statüye kadar başkalarıyla kıyasladığı için mutsuz olduğunu fark etti. Hayır bizim sahip olduğumuz her şey bize yeter. Emin olalım az, hani az çoktur deniyor ya şimdi. En güzeli azın verdiği lezzettir. Çoktan aldığımız çalışmalar var bu konuda. Mutluluğun zenginlikle ya da sahip olunan şeyle ilişkili... Doğrudan çok da yüksek derecede ilişkili olmadı ortaya çıkmış. Bilakis benim emek verip az, bir az da olsa sahip olduğum şey benim için kıymetlidir. Ben yeter ki onu anladım Yani şöyle düşünsenize imkansızlıklar içerisinde üniversiteyi kazanan birisini düşünün. Atıyorum işte çok böyle bilindik böyle marka isim, üniversiteler vardır ya Türkiye'de. Nereden geldi işte çok ücra bir kasabada kazandı. E bir de şimdi şehirde varlıklı <gülüyor> tamam zengin e, üzerine üniversiteye girdi hani evet. tamam güzel sorun yok o da eğitimine devam ediyor şimdi orada kıyasladığında bence ikisinin hazı çok farklı hangisi daha değerli hangisi o verilen bir evet. emek var çünkü evet. söz konusu o. Evet. iki türlünde de emek var çünkü orada bir maddi yatırım yapıyor ama orada farklı bir şey var. Şimdi biz baktığımızda kanaat dediğimiz şey o zaman kendi iç kaynaklarımızdan ürettiğimiz şeyler Kesinlikle. bizim hayatımıza anlam katacak. Yine biz üreteceğiz yine nesneye zamana mekana. İnsan anlam yüklüyor. Şu an evde bayramı geçiriyoruz. Biz evimize anlam yükleyen biziz. Bayramı anlam yükleyen biziz. Şu an evlerde olan ve çok mutsuz olan birileri varsa bayramı bir otelde bayram tatili olarak geçirmek olarak anlamlandırmışsa zamanında evet o şu an çok mutsuz olacak. O zaman bu mutsuzluktan çıkıp acaba ben bu mutsuzluktan çıkmak için bayrama anlam değişikliğine mi götürsem? Çünkü nesneye, mekana, kavramlara insandır yükleyen o anlamı tekrar bir revize edeyim ben. Evet. Çünkü demek ki benim yüklediğim anlam genel geçer bir anlam değilmiş. Evet. Şu an o anlam benim hayatıma uymuyormuş. Anlık geçici hazlar üzerine anlamlar yüklendiyse evet. o hazla ulaştığın zaman anında mutluluğun bittiğini görüyoruz biz. Onun için aşkın olan şeylerle anlamlandırmak değişmeyen bir geçmeyen, kalıcı olan şeylerle, sonsuzla anlamlandırmak en güzelidir aslında. Çünkü ruh sonsuz hmm. ve e, ruh geçici şeylerden bir yere kadar lezzet alır. Sonrasında sadece tatminsizlik geriye kalır. İhtiraz, hırs kalır geriye. E, bunun için sonsuz olan duygularla, e, kanaat, şükür, sevmek, birilerine dokunmak, e, vefa duyguları gibi bu tarz şeylerle biz aslında sonsuz duygularla anlam katabiliriz. O zaman işte o aldığımız hazlar kalıcı hale geliyor Tuğba. Hı hı. Kalıcı hale gelmeyen ve öfkeye dönenler sanırım hız ve haz olarak çok evet. e, arası bir mesafesi evet. çok kısa olanlar. Ve sufi e, terapide şöyle söyleniyor. Bunlar aslında diyor kemalat yolculuğunda kişi aslında daha da dibe çökertir. Hı hı. Yani böyle bir sistemin içerisindeyiz. Şimdi şöyle söyleyelim izleyenlere. Eğer aslında... Büyük büyük büyük dertlerimiz olsa bile ki o kısım o ayrı yani anlamlandırdıysak onların bile bir e, ilham kaynağı olabileceğini bizim hayatımızda bir sıçrama tahtası olabileceğini fark etmişizdir inşallah bugünkü konuşmamızdan ama e, evimizde pişen bir aşımız varsa, e, sağlıklıysak şu anda hastanede değilsek şu anda e, çok büyük bir, Problemler yaşamıyorsak ve hala küçük küçük şeyleri of memlekete gidemedik yani evet çok haklısınız ben de aynı şeyi yaşıyorum gerçekten zor bu üzüntüyü de yaşıyorum hissediyorum ama her şeyi söylenme halindeysek şunu bilelim sistemin içerisindeki sıradan e, o ne diyelim piyonlaşmış hani robotlaşmış insanlardan farkımız kalmamış demektir. Tekrar hayat felsefemizi başarı algımızı yaşam amacımızı bir kere daha revize etmemiz gerekiyor demektir. Ben yani şöyle Tuba düşünsene şu, şu şu işi yaparsan mutlu olursun şu özel günde işte karına çiçek alırsan bu anlatabildim mi demek istediğimi bu bize sistemin sunduğu bir şey şu kıyafeti giyersen mutlusundur hayır böyle bir şey yok. Şu kadar güzel bir evde yaşarsan, şu kadar güzel bir kariyere, şöyle güzel bir diplomaya sahip olursan, çocuklarını çok güzel yetiştirirsen bunların hepsi bizim toplum tarafından sistemin bize sunduğu şeyler aslında. O zaman zaten araç olan şeyleri amaçsallaştırmış bir sistem oluyorsun. var. Ve bu da Sen de onun bir parçası oluyorsun. Parçası oluyorsun. Daha doğrusu kölesi oluyorsun. Aynen öyle köle çok güzel oldu doğru kesinlikle. Onun için e, her bir birey aslında bir alemdir. Yeter ki biz o kölelikten çıkalım. Cesaretle özgür olmaya ve başkalarına da çünkü ben bunu çok enerjisel buluyorum tuba Sen bu farkındalığa ulaştığın zaman gerçekten hayat sana tüm güzelliklerini, fırsatlarını sunmaya başlıyor. O anlamın çerçevesinde. Seçenekler karşına çıkmaya başlıyor. Aslında her zaman etrafımızda o bizim yaşam amacımıza uygun şeyler var. Biz yeter ki bunu fark edelim değerlendirmesini bilelim. Evde sakin sakin oturuyorsak bile anlamlandırabiliriz bunu. Evet. Evde sakinize. Evde oturmayın. evde hareket edin. Eylem eyleme geçin. Yani evde birlikte yine o ben şeyi de şunu da hepiniz belki güleceksiniz bunu ama geçen sene ki bayramda işte pandemi sürecinde eve kapanmalar geldiğinde herkes bir ekmek yapıyordu. Bir eve, evde evde işte sanatsal faaliyetler, sporlar, egzersizler ne oldu onlar nerelere kaldırdık çekmecelerde mi? Bitti zannettik ya ha bitmemiş tamam o zaman biz o kaldırdığımız çekmecelerden biraz daha çıkaralım. Demek ki o alışkanlık, edinlik biz tanıyoruz aşinayız bu olaya. Şimdi derde aşina olmak çok önemli bir şey. Derde aşina kalırsak hayatta kalabilme becerimiz ve psikolojik sağlamlığımız da yükselir. Bu düzey çok önemli değil mi? O yüzden bir daha dönüp bakalım evet, şimdi. E, o... E, çok güzel felsefi tanımlamalar yapıyorduk. Sosyal medyada geziyordu değil mi? Herkes evde üretime başlıyordu. E lütfen bu bayramı da duygusal bir üretime çevirebiliriz. Bugün belki anlam arayışı kısmına gelebiliriz. Biraz daha işin felsefesine eğilebiliriz. İşin psikolojisine eğilebiliriz. Ve aile bireylerimizle birliktelik, sevgi ve paylaşım aynı evin içerisinde biz bayramı bayram edelim. Bayram bizi bayram etmeyecek ama biz bayramı bayram edebiliriz. Yalnızlar için çok zor. Evde tek başına olanlar için zor. Ben en çok onları üzülmüş. kusura bakmasın. Hiç kimse hani evde çoluğuyla çocuğuyla bir hengame heleşemi olan evlerde bayram gene olur. Ama tek başına bir köşede oturup cama bakıp öyle o boş yolu izleyen yaşlılarımız... Ya da orta yaşta ama yalnız yaşıyordur. Çoluğu çocuğu kimsesi yoktur. İşte onlar için bayram şu an için daha çekilmez şu halde. O zaman hemen telefonlara sarılalım bir onlara telefon görüşmesi evet. yapmayı da ihmal etmeyelim. Onlar da evlenimiz ziyaret edilecektir devletimizin sunduğu imkanlar dahilinde. Ve güzel bir program oldu benim için. Son iki dakikam belki bayram mesajını ben böyle verdim. <gülüyor> Oradan buradan. Senden bir bayram mesajı alalım o zaman. Bugünümüze has. Ondan sonra programı kapatalım Esra'cığım. Evet. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun, biz içine anlam kattığımız zaman o şey içinde acı dahi olsa, zorluk dahi olsa güzelleşir. Zaten kısacık bir dünya hayatındayız, ölüm var. Onun için bu kısacık dünya hayatında ufak tefek şeylere takılıp bunlarla kaybolmak yerine ben varım ve ben biricik yaratılmış bir insan olarak, bu kadar değer atfedilmiş bir insan olarak... Bu değeri başkalarına sunayım. Lütfen var olan, sahip olduğumuz yetenekleri, becerileri, kapasitemizi fark edelim ve bunları bir amaç uğruna başkalarına ikram edelim. Jung'un çok güzel bir sözü var, onu söyleyip bitireyim. Neye odaklanırsan onu hayatında çoğaltırsın diyor. Odaklandığımız şeyler, güzellikler olsun. Çünkü zaten zorluklar var. Biz güzelliklere odaklanalım ki, Hayatımızda bunlar artsın ve başkalarına da dolup taşsın. E İyi şuan. bayramlar diliyorum herkese <gülüyor> buradan. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Güzel bilgilerini paylaştın bizle. Ayağına yüreğine sağlık. Hayırlı Çok bayramlar olsun inşallah. Ve efendim bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. Bayramınız bayram olsun. Adım adım insanda inşallah yüreklerinize bayram şekeri tadında dokunmuşuzdur diyorum. Ve sizlere her zaman olduğu gibi en emin olana. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.